Dediğim sofa adam almıyordu. Sarılı kızlardan biri piyano çalıyor, ünlü bir koro'nun üyesi olan uzun boylu kızıl saçlı bir hanım da yanında durmuş şarkı okuyordu. Fazla kaçırmıştı şampanyayı. Şarkı arasında nereden aklına estiyse dünyanın acılı, acıklı bir yer olduğu kanısına varmış, hem şarkı okuyor hem ağlıyordu. Dudaklarını hüngürtüler hıçkırıklarla kapatıyor, sonra titreyen sesiyle yeniden söylemeye başlıyordu. Gözyaşları iniyordu ki yanandan, başıboş değil ama çünkü yaşlar sürmeden topak topak olmuş kirpiklerine deyince mürekkebimsi bir renk alıyor, gayrı aşağıya çamurlu derecikler halinde akıyordu. Dinleyicilerden birinin, Yüzündeki notalara göre okuyor şarkıyı diye nükte yapması üzerine kollarını yukarı savurdu. Çöktü bir sandalyeye. Oracıkta sızdı kaldı. Kocası olduğunu söyleyen bir adamla kavga etti diye açıkladı omuz başımda duran bir kız. Bakındım etrafıma. Geri kalan kadınların çoğu kocaları olduğu söylenen adamlarla kavga ediyorlardı. Jordan'ın grubu o İstik'ten East gelme takım bile bölük börçük olmuştu. Kavalyelerden biri genç bir aktrise ateşli ateşli bir şeyler anlatıyordu. Karısı önce kendini küçük düşürmeden umursamazlığa vurmak istedi işi. Duruma gülüp geçmeye yeltendi ama dayanamadı. Sonra kanattan saldırıya geçti. İkide bir kocasının omuz başında kılıç gibi bitiyor... Kocasının kulağını ''Gösteririm ben sana'' diye ıslıklıyordu. Eve gitmeye isteksizlik gösterenler sade yaramaz erkekler değildi. Şu anda sofa halkının gözü zavallıca ayık iki erkekle cin ifrit olmuş karılarındaydı. Kadınlar yüksek sesle dertleşiyorlardı. ''Ne zaman eğlensen biraz hemen eve gidelim'' diye tutturuyor. ''Egoistler efendim ne olacak?'' Herkes daha gülüp oynarken niye yani kalkacakmışız biz? Değil mi ya? Ama anlatabilirsen anlat. Yahu baksana kimse kalmadı herkes gitti dedi adamlardan biri pısırıkça. Orkestra toparlanıp gideli yarım saat oldu. Hainliğin artık bu kadarına dayanılmayacağı üzerinde kadınların söz birliği etmesine rağmen anlaşmazlık kısa bir itişmeyle sona erdi. Hanımlar karga tulumba edilip dışarı çıkarıldı. Holde şapkamanın getirilmesini beklerken kitaplığın kapısı açıldı. Jordan Baker'la Gatsby göründü. Son diyeceğini söylüyordu Jordan'a. Kendisiyle vedalaşmak için bir misafir güruhunun yanaşması üzerine davranışındaki canlılık birden bir resmiyet kasıntısına döndü. Jordan'un grubu sundurmanın oradan avaz avaz çağırıyordu onu. Yine de el sıkışmak için oyalandı bir ara. Neler anlattı yarabbi şaştım kaldım diye fısıldadı. Ne kadar oldu ben gidelim? Bir saat kadar oluyor. Şaştım kaldım vallahi diye dalgın dalgın söylendi. Ama kimseye anlatamayacağıma ona söz verdim. Şimdi de durmuş burada muamma söylüyorum sana. Yüzüme doğru zarifçe esnedi. Ara beni olur mu? Rehbere bak. Telefon Mrs. Singapore Howard'ın adına. Halam. Hem konuşuyor hem hızlı hızlı yürüyordu. Kapının ağzında ahbapları arasına karışıp kaybolmadan önce güneş yanığı eliyle cakalı bir selam çaktı. İlk gidişimde böyle geç vakte kadar kaldığım için biraz mahcup Gatsby'nin etrafında kümelenen en sona kalmış misafirlere katıldım. Davete gelir gelmez kendisini fellek fellek aradığımı açıklamaya bahçede rastlaştığımızda da kendisini tanıyamadığım için özür dilemeye davrandım. Unut efendim bunları diye lafı ağzıma tıktı. Bir daha söylersen bak darılırım mirim. Bu bildikteyim içtenliği bakımından, sırtımı sıvazlayan elinden hiç de geri değildi. Ha unutma, deniz uçağına bineceğiz yarın sabah dokuzda. Derken Kahya sırtından doğru, Beyefendi dedi, telefondan istiyorlar sizi, Philadelphia'dan. Geliyorum şimdi, söyle beklesinler bir dakika. Hayırlı geceler, size de. Allah rahatlık versin gülümsedi ve birdenbire benim sona kalanlar arasında oluşum sanki o öteden beri böyle istemiş de öyle olmuş gibi tatlı bir anlam kazandı adeta hayırlı geceler ama merdivenlerden inerken bir de baktım meğer gece daha bitmemiş kapıdan 20-30 metre ötede bir düzine otomobil feneri tuhaf bir kargaşa sahnesini aydınlatıyordu Yolun yanındaki hendekte ancak iki dakika önce Gatsby'nin evinin oradan kalkan bir kupa otomobil yana yatmış duruyordu. Tekerleklerinden biri kopmuş gitmiş. Yarım düzine meraklı şoförün şimdi büyük dikkatle incelemekte olduğu tekerin fırlamasından sipsivri bir duvar çıkıntısı sorumluydu. Gel gelelim arabalarını ortada bıraktıkları için yol tıkanmış... Arkadan gelenlerin kulakları tırmalayan korna gürültüsü sahnenin kargaşasını büsbütün arttırmıştı. Kazaya uğramış arabadan bir adam indi. Üstünde uzun toz önlüğü yolun ortasında durdu. Bönbön bön bir otomobile, bir lastiğe, bir de seyre gelenlere baktı. Vay anasına dedi, hendeğe düşmüşüz. Böyle bir şeyin olabileceğini aklı almıyordu bir türlü. İlkin gösterdiği hayretin alışılmadık niteliğini sonra da adamı seçtim. Demin Gatsby'nin kitaplığına sahip çıkan zattı. Nasıl oldu bu iş? Omuzlarını silkti. Anlamam ki makineden ben hiç dedi. Keste attı. İyi ama nasıl oldu? Nasıl oldu da vurdunuz duvara? Ne bileyim kardeşim dedi. Baykuş gözlü işin içinden çıktı. Anladığım bir şey değildi ki şoförlük. Çakmam ben bu işten. Onun olmuş bütün bildiğim bu. Peki ama madem acemisin ne demeye gecelerisi araba sürmeye özenirsin? Benim özendiğim filan yoktu diye öfkeyle açıkladı. Ne özenmesi yahu? Ürküntülü bir sessizlik sardı seyircilere. Canına kastın mı var senin? Sen bir teker fırlamasıyla kurtulduğuna şükret. Hem acemi hem de özenmezmiş. Yediği naneye bak. Anlamıyorsunuz efendim diye sanık kendini savundu. Ben sürmüyorum arabayı. Bir başkası vardı yanımda. Bu açıklamanın yarattığı şaşkınlık uzun bir a, -a, -a ile dile getirildi. Derken arabanın kapısı ağır ağır açıldı. Kalabalık, meraklılar bir iki bir iki o hale gelmişti ki elinde olmayarak geriledi. Kapı ardına kadar açılınca da bir ölü sessizliğine kesti ortalık. Yıkıntının içinden öyle yavaş yavaş kısım kısım önce kocaman rugan ayakkabısıyla basacağı yeri yordamlayarak beti benzi kül gibi sarsak bir adam çıktı. Hayalet... Ön fenerlerinin parıltısıyla gözleri kamaşık ve kornaların yaygarasıyla afallanmış halde toz önlükle adamı seçinceye kadar ortada iki yana sallandı durdu. Ne oldu ne var diye sakin sakin sordu. Benzin mi bitti yoksa? Baksana. Yarım düzine parmak baltayla gitmiş tekeri işaret etti. Adam bir an süzdü tekeri, sonra sanki gökyüzünden düşmesi ihtimali varmış gibi başını kaldırıp yukarı baktı. Fırlamış diye açıklamada bulundu biri. Adam başını salladı. İlkin durduğumuzun farkına varamadım dedi. Sustu, sonra derin bir nefes aldı. Omuzlarını arkaya atıp şöyle bir dikildi, kararlı bir sesle sordu. ''Yakından bir benzinci var mı burada?'' En azından bir düzene seyirci çoğunun durumu adamdan az hallice tekerin arabayla herhangi bir bağlantısı kalmadığını birazdan anlatmaya başladılar. Geriye almalı diye fikir yürüttü adam bir an sonra. Geri vitese almalı. ''Teker yahu fırlamış'' durakladı. ''Hele bir deneyelim bakalım'' dedi. Kornaların miyavlaması üst perdeye varmıştı. Döndüm benim eve doğru, çimelliğe saptım. Bir kerecik baktım arkama. Gatsby'nin evi üzerinde bir çörek ay parıldıyor, hala ışıltılı bahçenin, kahkaha ve eğlentili sesleri, hafiflemiş olsa bile, gecenin güzelliğine göz kulak oluyordu. Pencerelerden, koca koca kapılardan, Apansız bir boşluk uğramış da sundurmada resmi bir veda belirtisi olarak... ...elini kaldırmış duran ev sahibinin yalnızlığını bütünlüyordu sanki. Şimdiye kadar yazdıklarımı okudum da baktım... ...aralarına haftalar giren bu üç geceki olup bitenden başka... ...beni saran bir şey olmadığı izlenimini uyandırıyorum. Oysa bunlar o dağdağlı yaz günleri içinde... Olsa olsa rastgele bir takım olaylardı. Hem de ta neden soruya kadar kendi işlerimi düşünmekten bunların üstünde durmaya meydan kalmadıydı ki. Çoğu vaktim çalışmakla geçerdi. Sabahlara erkenden New York'un aşağı mahallelerinden o beyaz uçurumlar arasından Propi Kumpanyası'na doğru hızlı hızlı giderken güneş gölgemi batıya düşürürdü. Öbür katiplerle, genç borsacılarla, senli benle olmuştum. Öğlenleri orloş, tıklım tıklım lokantalarda, ufak domuz sosisleri, püre, üstüne de kahveyle karnımızı birlikte doyururduk. Jersey City'de oturan, bizim muhasebede çalışan bir kızla kısa bir maceram bile oldu. Ama abisi bana ters ters bakmaya başlayınca nevrim döndü. Kız da zaten Temmuz'da tatile gitmişti, böylece kapattık o meseleyi.